124. bab Kadının binekli erkek kardeşinin arka tarafına bindirilmesi babı. Bize i̇bn Ebi Muleyke tahtif etti ki Ayşe radıyallahu anh Ya Resulallah sahabelerin bir hac ve bir, bir umre sevabı ile dönüyorlar. Ben ise hac üzerine bir şey arttırmadım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ayşe'ye Sen git kardeşin Abdurrahman seni bineğinin arkasına bindirsin dedi. Resulullah Abdurrahman'a kız kardeşi Ayşe'ye teninde umre yaptırmasını emretti de Ayşe umreye gelinceye kadar onu Mekke'nin üst tarafında bekledi. Ebu Bekir Es oğlu Abdurrahman radıyallahu Han Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Ayşe'yi devemin arkasına bindirmemi ve ona tem mevkiinde umre yaptırmamı emretti demiştir. 125. Bağ Cenk ve has seferlerinde bineklinin arka tarafına binici olmak babı. Enes radiyallahu anh, ben üvey babam, Ebu Talha'nın bilek hayvanının arka tarafına binmiş idim. Peygamber ve sahabeleri toplu olarak hac ve umre niyetiyle seslerini yükseltiyorlardı. Demiştir. 126. bab. Eşek üzerine binicinin arka tarafına binen kimse babı. Urveden o da Usame İbni Zeyd'den tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem paralı üzerinde saçaklı bir örtü bulunan bir eşeğe binmiş ve Usame'yi de arka tarafına bindirmiştir. Yunus şöyle dedi, bana nafihi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Mekke'nin üst tarafında Keda semtinden devesi üzerinde olarak şehre yöneldi. Usame İbni Zeydi de binayının arka tarafına bindirmişti. Resulullah, Resulullah'ın beraberinde Bilal vardı. Ve yine beraberinde Kabe'nin hizmetçilerinden Osman İbni Talha da vardı. Resulullah ilerlediği nihayet devresini meccidin içine çöktürdü ve Osman İbni Talha'ya beytim anahtarını getirmesini emretti. İbni Talha gidip anahtarı getirdi, Kabe'yi açtı. Resulullah Kabe'ye girdi. Beraberinde Usami, Bilal ve Osman İbni Tarha da girdiler. Sonra Beyt'in kapısı kapandı. Resulullah uzunca bir zaman içeride kaldı. Sonra çıktı. İnsanlar Kabe'ye girmeye koştular. İçeriye ilk gelen Abdullah İbni Umar olmuştu. O Bilal'i Kabe kapısının arkasında dikeriyor buldu ve ona Resulullah içeride nerede namaz kıldı diye sordu. Bilal da ona Resulullah'ın içinde namaz kılmış olduğu yeri işaret edip gösterdi. Abdullah, ben Bilal'e Resulullah'ın kaç rekat namaz kıldığını sormayı unuttum demiştir. 127. bab Bine bilen kişinin üzengisini ve benzeri şeylerini tutup yardım eden kimse babı. Ebu Hureyri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan bedeninden her bir eklemin sağladığı hareket kolaylığı üzerine bir sadaka vardır. İçinde güneşin doğmakta olduğu her günün gündüzünde iki hasım kişi arasında adalet etmek yüksek bir sadakadır. Hayvanla binmek veya metaını yüklemek isteyen kimseye yardım edip hayvanla bindirmek yahut eşyasını yüklemek de bir sadakadır. Güzel söz de bir sadakadır. Namaza giderken sahibinin attığı her bir adım da bir sadakadır. Yoldan gelip kesime eza veren şeyi gidermek de bir sadakadır. 128. Bab Düşman arazisine musaflarla sefer etmenin kerahati babı. Başlıklar ilk olunduğu gibi bunun kerahati Muhammed İbni Bişir'den o da Ubeydullah'tan, o da Nafi'den, o da İbn-i Umer'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere rivayet olunuyor. Ve Muhammed i̇bn Bişir bunu Nafi'den, onun, onun da i̇bn Umer'den, onun da Peygamber'den rivayet etmesinde Ebu İshak mutabihat etmiştir. Peygamber ve sahabeleri Kur'an'ı biliyor yahut da öğretiyor oldukları halde düşman arazisine sefer yapmışlardır. Bize Abdullah İbni Mesleme Malik'ten, o da Nafi'den, o da Abdullah İbni Umar radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an metniyle düşman arazisine sefer edilmesini nehyetliğini tahsis etmiştir. 129. Bak, Harp sırasında tekbir getirmenin meşruluğu babı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e yakın bir yerde ve şafak sökerken Hayber'e vardı. Sabahleyin Hayber'iler bellerin omuzlarında tanrılarına çıkmışlardı. Peygamber gördükleri zaman şu Muhammed'dir ve askeridir. Şu Muhammed'dir ve askeridir dediler. Hemen dönüp kalelerine sığındılar. Peygamber ellerini kaldırarak Allahu Ekber Allah büyüktür, Hayber harap oldu. Biz bir kavmin yurdu içine indiğimiz zaman korkutulan düşmanların sabahı ne fenadır buyurdu. Bizler bir takım ehli eşekler elde ettik, onları pişirdik. Akabinde peygamberin nidacısı şüphesiz ki Allah ve Resulü sizleri eşek etlerinden ne yediyorlar diye nida etti. Bu nida üzerine yemek tencereleri içindekilerle birlikte ters çevirip devrildiler. Bu hadisi Sufyan'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki elini kaldırdığı şeklindeki rivayet etmekte Ali i̇bn Medeni Abdullah i̇bn Muhammed el-Müsnediye mutabihat etmiştir. 130. Bab Tekbir getirmekte ses yükseltmenin mekruhlu babı. Ebu Musab el-Eşari radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın beraberinde seferde bulunduk. Bizler bir vadi üzerinde yükseldikçe la ilahe illallah tehlilini ve Allahu Ekber tekbirini söylerdik. Seslerimiz yüksek oldu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar! Nefislerinize yumuşak davranır. Yumuşak davranın. Seslerinizi yükseltmeyin. Şüphesiz Sizler sağırı ve gaybi çağırmıyorsunuz. Dua ettiğimiz o Allah muhakkak sizinle beraberdir. Şüphesiz o pek işiticidir. Pek yakındır. İsmi ve zatı çok mübarek. Celal ve azameti çok yücedir. 131. Bab Yolcunun bir vadi içinde indiği zaman tesbih etmesi babı. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh Bizler seferde yüksek bir yere çıktığımız zaman tekbir ederdik. Yüksekten bir vadiye inince de tesbih ederdik. Yani Subhanallah derdik demiştir. 132. Bak Yolcu'nun yüksek bir yere yükseldiğinde tekbir etmesi babı. Cabir radiyallahu anh, Bizler yükseldiğimizde tekbir eder, aşağıya indiğimizde tesbih ederdik demiştir. Abdurrahman İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan yahut umreden döndüğü sırada ben Peygamberin muhakkak gazbede ve bunu söylediğini bilmekteyim. Bir dağ yoluna çıkınca yahut düz yüksek bir sahaya varınca üç defa tekbir getirir. Sonra da şunları söylerdi. Tek ve ortaksız olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Nur onundur. Hamd de onundur. O her şeye gücü ve her şey üzerine gücü yetendir. Bizler Allah'a dönücüleriz. Bizler kusurlarımızdan O'na tövbe edicileriz. Bizler O'na ibadet edicileriz. Ancak Rabb'e secde ediciler, hamd edicileriz. Allah vadinde doğru çıkmış, kuluna yardım etmiş, bütün düşman topluluklarını yalnız başına hizmete uğratmış, sındırmıştır. Rabbi Salih İbni Keysan dedi ki, ben Salim İbni Abdullah radıyallahu anh'tan, Abdullah İbni Ömer inşallah demedi mi diye sordum. Salim hayır bunu söylemedi dedi. 133. Bab Yolcu iken mükünlik halinde yapa geldiği amellerin benzeri yolcu lehine yazılır. Bize İbrahim Ebu İsmail es Seksek'i tahdis edip şöyle dedi. Ben Ebu Burda'dan işittim. O bir seferde Yezid İbni Ebi Keşpe ile görüşüyordu. Yıl boyunca oruç tutmak alışkanlığın da olan Yezid bu seferde oruçluydı. Ebu Burda ona ben babam Ebu Musa'dan çok kere şöyle söylerken işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kul hasta olduğu yahut yolculuk ettiği zaman bu kim iken sıhhatte iken işlemekte olduğu ibadetin benzeri o gazi ve hasta lehine yazılır buyurdu. 134. Bab İnsanın geceleyin tek başına yürümesi caiz mi mekruh mu babı? Ben Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'ını Şöyle diyordu. Hendek kazası günü insanlara beni Kurayza'nın Vaziyetine dair bana kim haber getirir diye çağırdı. Bu çağrıya el icabet etti. Bir zaman sonra yine bana kim haber getirir diye davet etti. Bu sefer de bu defada da icabet etti. Sonra Peygamber insanlara yine ayrı iş için çağrıda bulundu. Yine el icabet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim de El-Zubayy'dir buyurdu. Hadisin rabisi Sufyan El-Havariyu en el nasir yani yardım edici demektir dedi. Bana babam İbni Ömer radıyallahu anh'tan o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tahdis etti. Ve yine bize Ebu Nuaym tahdis edip şöyle dedi bize Asım i̇bn Muhammed, İbn-i Zehid, i̇bn Abdullah, İbn-i Ömer babasından ona da i̇bn Umer Ömer etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar yalnız başına yolculukta ki benim bilmekte olduğum sakıncayı bilir olsalardı hiçbir suvari geceleyin yalnız başına yolculuk etmezdi buyurmuştur. 135. Bab Vatana dönüş sırasında yürüyüşte çabuk davranmak babı. Ebu Hümeyt dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tevuk dönüşünde ben Medine'ye çabucak gideceğim. Kim benim beraberimde acele gitmek isterse acele etsin buyurdu. Hişam şöyle demiştir. Bana babam Urve haber verip şöyle dedi. Usami İbni Zeyd Veda hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arafattan Müzarife'ye yürüyüşünü sordu. Buhari dedi ki Muhammed ibn Musa'nın şöyle dedi: Yahya el e, ben sualı işitiyordum der idi. Yahya ben bu ben işitiyordum lafsı benden düştü dedi. Usama Peygamber süratle yavaşlık arası bir yürüyüşle yürürdü. Fakat bir açık fahab olunca yürüyebildiği en hızlı yürüyüşle yürür idi dedi. En naz hızlı yürüyüş El-Anak orta yürüyüşün üstündedir. Efren şöyle demiştir. Bir haç seferinin dönüşünde Mekke yolunda Abdullah İbni Ömer beraberinde bulundu. Yolda İbni Ömer, zevcesi Safiye binti Ubeyddin ki meşhur muhtar Es-Sekafi'nin kız kardeşidir. Ağır hasta olduğu haberi erişti. Bunun üzerine o yürüyüşü çabuklaştırdı. Ta gün batışından sonra kızıllık gidinceye kadar yürüdü. Sonra bineğinden indi. Akşamla yatsı namazlarını bir araya getirerek kıldı ve ben peygamberi gördüm. O yolda yürüyüşü kızıştığı zaman akşam namazını yatsı vaktine kadar geriye bıraktı da bu iki namazın arasını birleştirdi dedi. Bize Malik Ebu Bekir İbni Abdurrahman İbni Haris'in himayesinde bulunan Sumeyi'den o da Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre Radıyallahu anh'tan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Sefer azabından sefer azaptan bir parçadır o sizin her birinizin uykusunu yemesini içmesini men eder, intizamını bozar onun için sizden her bir yolcu sefere ait işini, ihtiyacını yerine getirince ailesine dönmeyi acele yapsın 136. Bab, bir kimse diğer birini cihat etmesi için bir ata bindirip de, sonra o atı satılıyor gördüğünde onu satın alabilir mi? Bize Malik Nafidem ona da İbn Umar radıyallahu anh'tan haber verdi ki Umar İbn Hattab Allah yolunda cihat için birisini bir at üzerine bindirdi. Sonra o atı satılıyor buldu da onu satın almak istedi. Bunu Resulullah'a sordu. Resulullah sen onu satın alma ve sadakana dönme buyurdu. Eslem şöyle demişti. Ben Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'a işittim o şöyle diyordu. Allah yolunda cihad etmesi için bir mücahide bir at verip bindirmiştim. At kendi elinde bulunan bu adam Hayvanı sattı. Yahut da bakmayarak değerini zahi etti. Ben de hayvanı ondan satın almak istedim. Onun bu atı ucuda satacağını sanıyordum. Bu düşünceli Peygamber'e sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu atı satın alma. Sana bir dirheme verse de sadakana dönme. Çünkü hibresine dönen kişi kusluğu şeyi yemeye dönün köpeğe benzer buyurdu. 137. bak bu Ana babanın izniyle cihada gidilmesi babı. Bize Habib İbni Ebi Sabit tahdis edip şöyle dedi. Ben Ebu Ebu'l-Abbas eş şairden işittim. O şair olduğu halde hadisinde ittiham edilmezdi. Dedi ki ben Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'tan işittim. O şöyle diyordu. Peygambere bir adam geldi de o Ondan cihada gitmek hususunda izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anan baban sağ mıdır diye sordu. O zat evet sağdırlar dedi. Peygamber o halde sen onların rızası yolunda çalış buyurdu. 138. Bab Develerin boyununa takılan çam ve benzeri şeyler hakkında söylenen şeyler babı. Ebu Beşir el-Ensari radıyallahu anh haber verip kendisinden seferlerin birinde Resulullah'ın beraberinde bulunduğunu söylemiştir. Rabi Abdullah İbni Ebu Bekir İbni Hazm ben onun insanlar yerlerinde gecelediği sırada izlediğini zannederim demiştir. Beşir devamlı dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyr İbni Harise'yi bir elçi olarak gönderdi. Hiçbir demenin boynunda ok yayı kirişinden yapılmış gerdanlık yahut da hiçbir klade kalmasın muhakkak kesilip koparılsın diye ilan ettirdi. 139. Bab Kadını hacca gitmek üzere çıkmış ve kendinin bir mazereti olmuşken askere yazılan kimseye izin verilir mi Babı? i̇bn Abbas radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurken işitmiştir. Hiçbir erkek mahramı olmayan bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadınla beraberinde nikah geçmez kısmını bulunmadan sakın yolculuk etmesin. Bu nehi, nehi üzerine bir adam ayağa kalktı da ya Resulallah. Ben şöyle şöyle gazoya yazılmıştım halbuki Kadınım hac etmek üzere yola çıkmıştır diye sordu. Resulullah sen de git kadınla beraber hac et buyurdu. 140. Bab Casusun hükmü babı. Etkice sus sorup araştırmaktır. Ve Yüce Allah'ın şu kavli. Ey iman edenler. Benim de düşmanım sizin de düşmanınız olanları dostlar edinmeyin. Müntehine suresi birinci ayet. Bize Sufyan İbni Uyeyn'e tahtis edip şöyle dedi. Bize Amr İbni Dinar tahtis etti. Ben ondan bunu bir kere işittim. Dedi ki bana Hasan İbni Muhammed haber verdi. Dedi ki bana Ubeydullah İbni Ebi Rafi haber verdi. Dedi ki ben Ali radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ezubeyri el, el miktadı gönderdi. Ve gidin Hah postanına kadar ilerleyin gidin hah postanına kadar ilerleyin oraya vardığınızda mahve içinde yolculuk eden bir kadın bulacaksınız o kadının yanında bir mektup vardır onu kadından alıp getiriniz buyurdu biz atlarımızı koşarak gittik en sonunda postana vardık Kaik kadın orada mahve içinde bir kadın bulduk. Kadına mektubu çıkar dedi. Kadın benim yanımda hiçbir mektup yoktur diye inkar etti. Biz kadına çaresiz yasal mektubu çıkaracaksın yahut biz elbiseni soyup bulacağız dedik. Kadın o mektubu saç örgüsünün arasından çıkarttı. Biz de demek ki biz de mektubu Resulullah'a getirdik. Mektupta Hatip İbni e, Ebi Betta'dan Mekke müşriklerinden bir takım insanlara ünvanı yazılı olduğunu ve bunun içerisinde Resulullah'ın harp hazırlığı işlerinin bazısını onlara haber verir olduğunu gördük. Resulullah, ya Hatip bu ne iştir diye sordu. Hatip şöyle cevap verdi, ya Resulullah benim aleyhime Acele etme. Ben Kureyş'e antlaşma ile bağlı bir kişiyim. Fakat ben hiçbir zaman Kureyş mahrimi ve samimi bir ferdi olmadım. Mahiyetinde muhacirlerden bu kadar kimseler vardır ki bunların Mekke'ye, Mekke'de ailelerini, mallarına koruyacak bir takım hususları vardır. Benim ise himaye edecek kimsem yoktur. Nesep yerinden olan bu boşluğu Mekkeliler arasında minnettarlık kazanarak ve bu suretle akrabanı himayi etmek istedim. Yoksa bu işi dinimden dönmek fenalığı ile işlemedim. Ve ben Müslüman olduktan sonra kesin olarak kıfra razı olmam. Hatip'in bu savunması üzerine Resulullah orada bulunanlara yemin olsun Hatip size karşı kendisini doğru savundu buyurdu. Fakat bir türlü Öfkesi geçmeyen Ömer, ''Ya Resulallah, bırak da şu münafıkın boynunu vurayım.'' dedi Resulullah. Muhakkak ki Hatip, Hatip Bedir gazasında hazır bulundu. ''Sana ne bildirir ki? Belki Allah Bedir'de hazır bulunanların yüksek mücadelelerine muttali olmuştu da ey Bedir askerleri. Ondan böyle ne derseniz işleyin ben sizler için mağfiret etmişimdir.'' buyurmuş olabilir dedi. Ravi Sufyan Ebi Uyeyne bu hadisin isnadının ne kadar azametlidir demiştir. 141. bab Esirlere elbise giydirme babı. Bize İbni Uyeyne Amr İbni adam tahsis etti ki o Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dediğini işitmiştir. Bedir harbi günü olunca esirler getirildi. El Abbas da getirildi. Onun üzerinde elbise yoktu. Peygamber onun için bir gömlek bakıp aradı. Nihayet Abdullah İbni Ubey'in gömleğini buldu. Bu gömlek El Abbas'a denk geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ubey'in gömleğini Abbas'a giydirdi. İşte buna karşılık olmak için Abdullah İbni Ubey'in cesedine giydirdiği gömleği de Peygamber kendi satından çıkarıp vermişti. Rav-i Sufyan, e, Sufyan İbni Uyeyne peygamberin yanında Abdullah İbni Ubey'in bir nimeti, bir iyiliği vardı. Peygamber o iyiliği mükafatlandırmayı istedi demiştir. 142. Bab elleriyle, gayretiyle bir insanın Müslüman olmasına sebep olan kimsenin fazileti babı. Tehri İbn-i Sa'd radiyallahu söyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü fetih uzayınca ben yarın Müslümanların bayrağını öyle bir kişiye vereceğim ki onun elleriyle fetih yapılacaktır. Allah O Allah'ı ve Resulü'nü sever. Allah ve Resulü de onu sever buyurdu. İnsanlar o gecenin bayrak hangisine verilecek düşüncesiyle geçirdiler. Onların hepsi de Bayrağı ümit ertesi günü eldiler. Fakat Resulullah ertesi gün Ali nerededir diye sordu. Sahabeler tarafından gözleri ağrıyor denildi. Ali getirmince peygamber onun gözleri içine püskürdü ve ona dua etti. Bunun üzerine Ali gözleri hiç ağrımamış gibi oldu. Akabinde peygamber bayrağı Ali'ye verdi. Ali ben Hayber Yahudileriyle ''Onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar vuruşacak mıyım?'' dedi. Resulullah da Hayberlilerin sahasına ininceye kadar sükûnetin üzere yürü. Sonra onların İslam'a davet et. Üzerine vacip olan İslam asırlarını onlara haber ver. Allah'a yemin ederim ki senin irşadınla Allah'ın bir tek kişiye hidayet vermesi, senin için birçok kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır buyurdu. 143. Bab Zincirlerle bağlanan esirler babı. Bize Muhammed İbni Beşer tahsis etti. Bize Gunder tahdis edip şöyle dedi. Bize Şube Muhammed İbni Ziyad O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dünyada esirlerle zincire bağlanan sonra da İslam'a girip esirlikten kurtularak ahirette cennete giren bir cemaatten Allah razı olsun buyurmuştur. 144. Bab Tevrat ve İncil ehlinden Müslüman olan kimselerin fazileti babı. Ben eşyabiden işittim şöyle diyordu. Bana Ebu Burde tahsis etti ki kendisi de babası Ebu Musa'dan işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi vardı ki bunlara sevapları ikişer kere verilir. Biri şu adamdır ki yanında bir cariyesi bulunur da onu öğretir, öğretimini güzel yaptırır, onu edeplendirir ve edebini güzel yapar. Sonra ona hürriyet verir ve onunla evlenir. İşte bunun için iki ücret vardır. İkincisi kitap ehlimindir ki o kendi peygamberine inanmış idi. Peygamber Muhammed'e de iman etti. İşte bunun üzerine iki ezri vardır. Üçüncüsü de şu mülk edinmiş kuldur ki hem Allah'ın hakkını yerine getirir hem de efendisine ait işlerde halisane çalışır. Bunun için de iki ücret vardır. Sonra eşşabi salihe şöyle dedi. İşte bu meseleyi yahut makaleyi ben sana hiçbir ücret almadan verdim. halbuki vaktiyle peygamber zamanında bundan daha aşağı bir mesele hakkında bir bir adam ta Medine'ye kadar yolculuk ederdi. 145. bab Gece baskını yapılıp da çocuklar ve züriyyetler züriyyetleri musibete uğratılan harp yurdu ahalisinin hükmü babı Beyatım, El-Araf surası 49. ayet, Geceleyin demektir. Le Yubeyi Tanehu Leylem, elbette ona Gece baskını yapacaklar. Naml surası 49. ayet. Yubeyi Tune Geceleyin yapmakta oldukları Nisa 81. ayet. Bize Ezrukhni Obeidullah'dan. O da i̇bn Abbas'tan tahsis etti ki Eshab İbn-i Cessame radiyallahu anh şöyle demiştir. El-Ebu'ar yahut vebdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradı. Ve o sırada müşriklerden bir aile sahibi bunlara gece baskını yapılıyor da ayı edilemeyerek bunların kadınları ve küçük çocukları da musibete uğratılıyor. Kul hükmü nedir diye sordu peygamber. Onlar da müşriklerdendir diye cevap verdi. Eshab İbni Cessame'den peygamberden koruma yalnız Allah ve Resulü'ne hastır buyururken işittim dedi. Ve yine geçen senetle İbni şahab ez Zuhri'den o da Ebu Beydullah'tan işitti ki İbni Abbas şöyle demiştir. Bize Eshab yalnız zürriyetler hakkında tahtis etti. Sufyan dedi ki Amr İbni Diler bize bu hadisi İbni Şahap'tan o da peygamberden olmaz üzere tahtis etti. Sufyan dedi ki biz bunu daha sonra Ezzuhri'den işittik. O şöyle dedi bana Ubeydullah İbni Abdullah İbni Abbas'tan o da Eshab İbni Cessam'dan peygamberin züriyetlerde, de onlardan da dediğini haber verdi haber verdi de Amr ibn Zina'nın onlar da babalarından da dediğini söylemedi. 146. bab hasta çocukları öldürmenin nehi babı Abdullah ibn Ömer şöyle haber vermiştir. Peygamberin gazetelerinin birinde bir kadın öldürülmüş olarak bulundu da Resulullah kadınların ve çocukların öldürülmesini çirkin gördü. 147. bab Halpte kadınların öldürülmesinin nehi babı. Ben Ebu Usame Am, Ebu Usame Hammad İbni Selemi'ye size Ubeydullah İbni Ömer Nafi'den ona da İbni Ömer radıyallahu anh'tan o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazbelerinin birinde bir kadın öldürülmüş olarak bulundu. Resulullah kadınları ve çocukları öldürmekten Nehyetti, hadisini tahsis etti mi diye sordum. 148. bak Allah'ın azabıyla azaplandırılmaz. Ebu Hureyne radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah bizleri bir seriye içinde gazaya gönderdi de Kureyş'ten adlarını söylediği iki kimse hakkında falan falan kişileri bulursanız onların ikisini de ateşle yakınız buyurdu. Sonra bizler yola çıkmak istediğimiz zaman Resulullah ben sizleri falan falan kişileri yakın diye emretmiştim. Halbuki ateşle ancak Allah azal eder. Bu sebeple siz o iki kişiyi bulursanız onları öldürünüz buyurdu. Ali radiyallahu anh bir topluluğu yakmış. Bu yakma haberi İbni Abbas'a ulaşınca İbni Abbas ben olaydım dinden dönmeleri yakmazdım çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın azap, azabıyla azaplandırmayınız azaplandırmayınız buyurdu ben onları muhakkak öldürdüm nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinini değiştireni öldürünüz buyurdu demiştir 149. bab ondan sonra ise ya iyilik yapın yahut fidye alın Muhammed Suresi 4. ayet. Bu bapta Sumame İbni Usal hadisi vardır. Biz de aziz ve celil olan Allah'ın, bir de aziz ve celil olan Allah'ın şu kavli. Hiçbir peygamberin yeryüzünde ağır basıp zaferler kazanıncaya kadar muharip düşmandan esirler alması layık değildir. Siz geçici dünya manlı arzu ediyorsunuz. Halbuki Allah ahireti düşünmenizi ister. Allah azizdir, hakimdir. 150. Bab Kafirler elinde bulunan esirin kafirden kurtulması için kendisini esir almış olan kimseleri öldürmek yahut aldatma hakkı var mıdır? Bu konuda el ve İbni Mahrem'in peygamberden civayet ettiği hadis vardır. 151. Bab Müşrik Müslüman kimseyi yaktığı zaman o müşrik fiilinin cezası olarak yakılır mı? Ebu Kılabe'den o da Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan şöyle tahtis etti. Okul kabilesinden 8 kişilik bir topluluk Medine'ye peygamberin huzuruna geldiler. Tutuldukları karın rahatsızlığından dolayı Medine'de ikamet istemediler de Ya Resulallah, bize süt aradılar. Peygamber Allah aleyhi ve sellem ben size Müslümanların hazinesine ait sütlü develerin bulunduğu yere gitmenizden başka çare bulamıyorum dedi. Onlar oraya gittiler. Develerin sidiklerinden ve sütlerinden içtiler. Sonunda sağlık kazandılar ve semizlendiler. Bir kere de develerin çobanını bu kere de develerin çobanını öldürdüler. Develeri önlerine katıp götürdüler. Ve İslam'a girmelerinin ardından kafir oldular. Akabinde imdat isteyicinin feryadı peygambere geldi. Peygamber arkalarından arayıcılar yolladı. Gün yükselince o adamlar yakalanıp getirildi. Peygamber kısas olarak bu canlilerin ellerini ve ayaklarını kestirdi. Sonra demir çubuklar getirilmesini emretti. Bu demir çubuklar ateşte kızdırıldı. Bu kızgın demirlerle onların gözlerine sürme çektirdi ve onları haram ettiğine attı. Onlar orada su istiyorlardı fakat ölünceye kadar onlara su verilmedi. Hadisin davisi Ebu Kılabe, bunlar insan öldürdüler. Haksızlık yaptılar, Allah'a ve Resulüne harp açtılar ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalıştılar demiştir. 152. bab Ebu Hureyla Radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Bir karınca peygamberlerden birini ısırdı. O peygamber karınca köyünün yıkılmasını emretti ve köy yıkıldı. Bunun üzerine Allah o peygambere seni bir karınca ısırdı. Sen ise Allah'ın Allah'ı tesbih etmekte olan Ümmetlerden bir ümmeti yaktın diye azarlama vahyetti. 153. bab Müşriklere ait olan evlerin ve kurbanlıkların yakınmasının cevabı babı. Bana Cemil İbni Abdullah el-Ahnesi şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu Zulhalasa sıkıntısından beni rahata kavuşturmaz mısın? dedi. Zulhalasa Hasan kabilesinin yurdunda Beytullah'a karşı yapılmış için putlu bir idi. Yemenilerin Kabe'si diye anılırdı. Celil dedi ki ben Ahmet kabilesinden 150 suvarı içerisinde Zulhalasa'ya gittim. Ahmetliler at sahipleri olup iyi biniciler idiler. Fakat ben at üzerinde sabit duramadım. Kalbimiz sıkardı. Bu sebeple Resulullah göğsüme şiddetle vurdu. Hatta ben onun parmaklarının izini göğsümde gördüm. Ve Resulullah ya Allah, Celil'in at üstünde sabit tut. Ve onu Hadir Mehdi hidayet edilmiş kıl. Diye dua etti. Akabinde Celil Zul gitti. Onu yıkıp yaktı. Sonra Resulullah'a bu haberi ulaştırmak üzere haberci yolladı. Celil'in gönderdiği elçi, seni hakkıyla gönderin Allah'a yemin ederim ki ben senin huzurunda ancak o şık mavili zulh hulasayı bomboşu yahut uyuzlu bir deve gibi harap bir halde bıraktım da geldim dedi. Rabi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş kere Ahmet kabilesinin atları ve süvarileri mübarek olsun diye dua etti. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, benim nadir hırmanlıklarını yaktı demiştir. 154. Bab uyumakta olan düşman, müşrikin öldürülmesi babı. Evbera ibn Azib radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan bir takım kimseler yahut da Ebu Rafi'ye doğru onu öldürmeleri için gönderdi. O topluluktan bir adam gidip onların kalelerinin içerisine girdi. Bu içeriye giren Abdullah ibn Atik idi. Abdullah İbni Atik dedi ki ben onların hayvan ahırına girdim. Dedi ki onlar kalenin kapısını kilitlediler. Sonra onlar kendilerine ait bir eşeği kaybettiler ve onu aramak üzere dışarı çıktılar. Ben de çıkanların arkasından çıktım. Kendimi onlara, onlarla beraber o eşeği arıyor gösteriyordum. Sonunda eşeği buldular ve içeriye girdiler. Ben de girdim. Onlar geceleyin kala kapısını kapattılar da anahtarları benim görmekte olduğum bir yerdeki bir dua deliği içerisine koydular. Onlar uyudukları zaman ben anahtarları aldım. Ebu Rafi'nin bulunduğu kale kapısını açtım. Sonra karanlıkta Ebu Rafi'nin odasına gittim de ya Ebu Rafi diye seslendim. Bana cevap verdi. Ben de karanlıkta sesin geldiği tarafa yaklaştım. Ona kılıçla vurdum. Ebu Rafi haykırdı. Ben hemen odadan dışarı çıktım. Kısa bir zaman sonra geldim. Sonra imza isteyici imişim gibi yanına döndüm Meselesimi değiştirerek. Ya Eber Rafi dedim. Neyin var? anam cehenneme dedi. Ben halimle de, dedim. Bilmiyorum. Birisi senden önce yanıma girdi ve beni vurdu dedi. Abdullah İbni Atik dedi ki ben kılıcının keskin ucunu onun karnına koydum ve üzerine kemiği dayanacak kadar yüklenip sapladım. Sonra da dehşetli bir halde dışarı çıktım. Hemen aşağıya inmek için onlara ait bir kale merdivenine geldim. Merdivenden düştüm. Ayağım sakatlandı. Akabinde ben arkadaşlarımın yanına çıkıp vardım da ben bu adamın ölüm ilancısının sesini işitmedikçe buradan gitmeyeceğim dedim. Çok beklemedim. Nihayet Hicaz ahalinin taciri Ebu Rafi'nin ölümünün ilanını işittim. Abdullah İbni Atik dedi ki: Ben kendimde bir rahatsızlık olmayarak kalktım. nihayet arkadaşlarımı arkadaşlarımla peygambere geldik ve Ebu Rafi'nin ölümü ölümünü kendisine haber verdik. Ebbera Radıyallahu Azim anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en sağlam bir topluluğu Ebu Rafi'ye gönderdi. Abdullah İbni Atik geceleyin onun evinde Ebu Rafi'nin yanına girdi ve o uyumakta olduğu halde onu öldürdü demiştir. 155. bab düşmanla karşılaşmayı harbetmeyi temenni etmeyiniz. Musa İbni Ukbe şöyle demiştir. Bana Ömer İbni Ubeydullah'ın nimayesinde bulunan Ebu Nadir salim tahdis edip ben de Ömer İbni Ubeydullah'ın İbn katibi idim. Ömer İbni Ubeydullah'ın katibi idim diyerek şöyle dedi. Kumandan Ömer İbni Ubeydullah Hurriye'ye Hurriye ta taifesine doğru sefere çıktığı zaman Abdullah İbni Evfa radiyallahu anh komandan Ömer İbni Ubeydullah bir mektup yazdı. Bu mektubu kumandana ulaştığında mektubu ben okudum. Mektupta şunların yazılı olmuş olduğunu gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bazı harp günlerinde hemen harbe girişmeyip ta güneş sema ortasından batıya meyredinceye kadar bekleyip Düşmanı gözetlerdi. Sonra ordu içinde ayağa kalktı da ey insanlar düşmanla karşılaşmak had temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet isteyiniz fakat siz düşmanla karşılaştığınız zaman harbin bütün şiddetine karşı sabrediniz ve biliniz ki cennet muhakkak kılıçların gölgeleri altındadır buyurdu. Bundan sonra da şu duayı söyledi. Ya Allah Ey kitabı indiren, ey kitapları akıtıp yürüten, ey toplayıp geçmiş olan düşmanın ordularını bozguna uğratan Allah'ın. Sen düşmanları bozguna uğrat, onlar üzerine bizleri galip kıl, yardım et. Ve Musa İbni Uh şöyle dedi, bana salim Ebu Nadr tahdis edip şöyle dedi, Ben Kumandan Umer ibni Ubeydullah'ın katibi idim kumandana Abdullah İbni Ebi Elfa radiyallahu anh şu mektubu geldi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz buyurdu. Ve Ebu Amr Abdülmelik şöyle dedi. Bize Mugire İbni Abdülrahman Ebu Zinat o da El-Ares'ten o da Ebu Hüreyri'den tartış etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sizde düşmanlıkta, düşmanlıkla karşılaşmaya arzu etmeyiniz. Düşmanla karşılaştığınız zaman da harbin sıkıntılarına sabrediniz buyurmuştur. 156. Baphar bir kere aldatmaktır. Bize Ma'mer Hammandan o da Ebu Hureyraz Yallahh'tan haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kisra helak olduktan sonra onun ardından başka Kisra olmayacaktır. Kaysar muhakkak helak olacaktır. Sonra onun ardından başka Kaysar olmayacaktır. Kisra ile Kaysar'ın hazineleri muhakkak Allah'ın yolunda fâsım olacaktır. Ve peygamber harbi bir kere aldatmandır, aldatmaktır diye isimlendirdi. Ebu Hurayra radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hudadır diye isim verdi. Harbe bir hudadır diye isim verdi. Bize İbn-i Uyeyn'e Amr İbn-i Dina'dan haber verdi ki o Cabir i̇bn Abdullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir aldatmadır buyurdu, dediğini işitmiştir. 157. bab, Hatta yalan söylemenin hükmü babı. Bize Sufyan Amr ibni dinardan o da Cabir İbni Abdullah'dan tatsız etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâb Eşref'i öldürmek için kim hazırdır? Çünkü o Allah'a ve Resulü'ne eza etmiştir buyurdu. Muhammed İbni Mesleme, Ya Resulullah ister misin onu ben öldüreyim dedi. Resulullah evet buyurdu. Cabir dedi ki bunun üzerine Muhammed İbni Mesleme Kâb'a vardı kişi, yani peygamber emriyle bizi sordu ve bizden sadaka istedi, dedi. Ka'ab'da İbn-i Mesleme'nin dediği gibi söylendi. Vallahi o sizin usancınızı daha da artıracaktır Sözünü ilave etti. Muhammed i̇bn Mesleme, bizler ona uymuş bulunduk. Onu hemen bırakıvermenizi Bırak vermenizi istemiyoruz. Onun işinin varacağı sonuca daha çok sonuca kadar bakacağız. Dedi. Cabir dedi ki Muhammed İbn Meslem'e kaplak buluşmasını böyle sürdürdü. Nihayet onu sıkı tutup yakaladı ve öldürdü. 158. Baban Harp evliliğini bir fırsatını gözeterek ansızdan hucam edip açıkta öldürmek yahut paralamak babı. Bize Sufyan Amr'dan, o da Cabir'den tahtis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kâb İbnül Eşref'i öldürmek için kim hazırdır dedi. Muhammed İbnül Meslem'e de hemen onu benim öldürmemi ister misin dedi. Peygamber evet dedi. İbnül Mesleme en el Öyleyse Kâb'a kendin ve senin hakkındaki tarih mevinden uygun göreceğim sözler söylememe bana izin ver dedi. Peygamber yapmışımdır yani izin vermişimdir buyurdu. 159. Bak Fesat ve şerinden endişe edeceği kimsenin beraberinde iken caiz olacak çare ve koruma tedbirleri babı. Abdullah İbni Umer radıyallahu anh söyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Ubey İbni Ke'ab olduğu halde İbni Sayyad'ın bulunduğu tarafa gitti. İbni Sayyad'ın bir hurmalık içinde bulunduğunu haber verildi. Resulullah hurmalık içinde onun yanına gelince hurma ağaçlarının arkasına saklanmaya başladı. İbni Sayyad saçaklı kadife bir örtü içinde idi. Örtü içinde genzinden gelen bir hırıltı vardı. Tam bu sırada İbni Sayyad'ın annesi Resulullah'ı gördü ve ''Ya Safi, işte Muhammed geldi'' dedi. İbnü i Sayyid suratla ayağa kalktı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere ''Şu kadın oğlunu o halde bıraksaydı, kendi halini açıklardı'' buyurdu. 160. bak Halpte sebezinli şiir okumak ve hendek kazma işinde ses, ses yükseltme hakkında gelen şeyler... Bu bapta Seyir İbni ile Enes İbni Malik'in peygamberden rivayet ettikleri hadisler vardır ve yine burada Seleme İbni Ekruan'ın Azatlısı Yezid İbn Ebi Ubeyd Selemeden rivayet ettiği hadis vardır. Erbera İbni Azib radiyallahu anh söyle demiştir. Ben Hendek günü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprak taşırken gördüm hatta toz toprak göğsünün kıllarını örtmüştü. Kendisi çok kıllı bir erkekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Revah'ın şu reczini okuyordu ve burada okurken de sesini yükseltiyordu. Allahumma lela ente muhtedeema ve la tefettakna ve la salliyna fe'inzelna cekimen aleyna. Ve sec bitil in اِنْ لَكَيْنَا اِنَّا اَدَا اَكَدْ بَا عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوا Ya Allah, sen olmayaydın, sen olmayaydın, biz hidayet bulamaz, sadaka vermez, namazla kılmazdık. <gülüyor> Düşmanla karşılaştığımızda ayakları sabit tut ve bizim üzerimize muhakkak sekinet indir. Çünkü o düşmanlar Bizim üzerimize saldırmışlardır. Onlar bize fitne yapmak istediklerinde biz dayakmışızdır. 161. Bab At üzerinde sabit durmayan kimse babı. Teril İbni Abdullah El Ahmeti radıyallahu anh şöyle demiştir. İslam'a girdiğim zamanlarda zamanlardan beri kendisinden istediğim hiçbir şeyden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni men etmedi. Beni her gördüğünde muhakkak yüzüme gülümserdi. Yemin olsun ki ben kendisine ben at üzerinde sabit duramıyorum diye dert yanmışımdır da o eliyle göğsüme vurup şöyle dua etmiştir. Ya Allah, şeriri sabit tut ve onu her halinde hadi, mehdi yani hidayet edici ve hidayeti edilmiş kıl. 162. Bağ hasır yakılmak suretiyle yaraya ilaç yapılması, kadının kendi babasının yüzünden kanı yıkaması ve kalkan içine, içinde su taşması babı. Bize Ebu Hazım taktisi edip şöyle dedi. İnsanlar sehl ibn Saad'a diye peygamberin yarası hangi şekilde hangi şeyle ilaçlandı diye sordular. Sehl bunu benden ziyade bilen kalmadı. Ali kalkan içinde su getiriyor, Fatıma da babasının yüzündeki kanı yıkıyordu ve bu sırada bir hasır parçası alınıp yakıldı. Resulullah'ın yarası onunla dolduruldu dedi. 163. bab Harp içindeyken birbirileri birbiriyle çekişmenin, görüş ayrılığı yapmanın çirkinliği ve kumandanına karşı isyan edenlerin ukubeti babı. Ve Yüce Allah şöyle buyurdu. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zafa zaafa düşersiniz. Rüzgarınız kesilip gider. Enfal suresi 46. ayet. Katada rüzgar harftir demiştir. O da dedesi Ebu Musa radiyallahu anh'dan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibni Cebel ile Ebu Musa'yı Yemen'e memur gönderdi ve onlara verdiği emirlerden olarak Halka kolaylık gösteriniz, güçlük göstermeyiniz, müjde verip sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz. Birbirinizi seviniz, ihtilaf etmeyiniz buyurdu. Bize Ebu İshak tahsis edip şöyle dedi. Ben Elbera İbni Azid'den işittim. O tahsis edip şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Harbi günü okçu piyadeler üzerinde ki bunlar 50 kişiydiler. Abdullah İbni Cübeyr'i kumandan sahip ettiler, onlara hitaben bizler, bizleri kuşlar kapıyor görseniz de ben size haberci gönderinceye kadar asla şu yerinizden ayrılmayın. Ve yine sizler bizim düşman kanunu bozguna uğrattığımızı ve onları çiğnediğimizi görseniz de size ben haberci gönderinceye kadar yerinizden ayrılmayın diye kesin emrettik. Akabinde harp başladı ve ilk hamlede Müslümanlar müşrikleri bozguna uğrattılar. Ravi elbera dedi ki vallahi ben o sırada düşman ordusundaki müşrik kadınları gördüm ki onlar elbiselerini toplamışlar. Bacaklarındaki halhaları ve baldırları meydana çıkmış halde çabuk çabuk koşuyorlardı. Müslümanların bu kalebesi üzerine Abdullah ibn i Cübeyr Cübeyr'in komandası altındaki piyade okçular birbirlerine ey arkadaşlar Ganimet, ganimet cephedeki arkadaşlarımız düşmana galip geldiler. Daha burası ne bekliyoruz dediler. Burada ne bekliyoruz dediler. Abdullah İbn-i onlara hitaben, Resulullah'ın size söylediği emirleri unuttunuz mu? Yani diye manir olmaya çalıştı. Fakat maiyetindeki askerler vallahi insanların yanında muhakkak, yanına muhakkak gideceğiz. Ganimetten elbette nasibimizi alacağız dediler ve görevli oldukları yeri bırakıp ordunun içine karıştılar. Onlar onların yanında varlı varmaz yüzleri geldikleri tarafa çevrildi ve ordunun büyük kısmı bozularak olarak kaçmaya yöneldi. İşte bu çetin vaziyet sırasında Resulullah askerlerin geri kalanlarını arkalarından arkalarından çağırıyordu. O sırada peygamberin beraberindeki 12 kişiden başka kimse kalmamıştı. Uhud harbinde müşrikler Bizden 70 kişiyi şehit ettiler. Halbuki Bedir Harbi'nde peygamber ve sahabeleri müşriklerle, müşriklerden 140 kişiyi elde ederek bunlardan 70 tanesini esir etmiş, 70'ini öldürmüşlerdi. Uhud'da daha kesildiği sırada müşriklerin başkanı Ebu Sufyan üç defa topluluk içinde Muhammed var mı yani sağ mı diye bağırdı. Fakat peygamber sahabelerine Ebu Sufyan'a cevap vermelerini nehyetti. Sonra Ebu Sufyan yine üç kere topluluk içinde Ebu Kuafre'nin oğlu var mıdır diye. Sonra yine üç kere topluluk içerisinde İbnu Hattab var mıdır diye sordu. Bütün bunlardan sonra Mekke'li arkadaşlarına dönerek bunların hepsi öldürülmüşler dedi. Bunun üzerine Ömer kendine malik olamadı da yalan söyledi: vallahi Allah'ın düşmanı. İyi bil ki senin adlarını saydığın uzaklarının hepsi elbette diridirler de sana zarar verecek kuvvetimiz bakidir diye bağırdı. Ebu Sufyan Ömer'e karşı şunları söyledi. Bir gün, bugün Bedir gününün karşılığıdır. Harp talih kuyunun iki kovası gibi. Biri iner, biri çıkar. Bazen siz inersiniz, bazen biz. Şimdi siz ölülerinizin içerisinde işkenceyle öldürülmüş kimseler bulacaksınız. Bunu ben emretmedim fakat bu bana sana da gelmedi. Sonra Ebu Sufyan yüksek oluubel yüksek oluubel diye cerez okumaya başladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sufyan'a cevap vermeyecek misiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulullah ne söyleyelim?" diye sordular. Rasulullah, "Allah en yücedir. Allah en uludur." deyiniz buyurdu. Sahabiler böyle cevap verdiler. Bu sefer Ebu Sufyan "Muhakkak ki bizim uzağımız var. Sizin uzağınız yok." dedi. Peygamber kendi sahabilerine Ebu Sufyan'a cevap vermeyecek misiniz buyurdu. Sahabeler, Ya Resulallah ne cevap verelim diye sordular. Rasulullah Allah bizim Mevlamızdır, halbuki sizin Mevlamız yoktur deyiniz buyurdu. Onlar da bu şekilde cevap verdiler. 164. bab Ordu ve şehir ahalisi gecelerin bir düşman baskınından korktukları zaman başkanın bizzat haber keşfine çıkması gereklidir. Enes radıyallahu şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzeli, en çömerdi, en cesuru idi. Enes dedi ki bir gece Medine ahaleti bir ses işitmişlerdi de düşmanın baskınından korkmuşlardı. Enes dedi ki Peygamber Ebu Talha'ya ait çıplak bir at üzerine atlayarak sesin geldiği tarafa sürmüş. Medine'leri geride bırakmış. Keşif yapıp dönerken kılıcını boynuna asmış halde Medine'leri karşıladı ve korkutulmadılar. Korkutulmadılar. Yani korkulacak bir şey yok. Korkmayınız buyurdu. Sonra Resulullah o atı katlederek biz onu bir deniz gibi akıyor bulduk buyurdu. 165. Bab düşmanın görüp de insanlara işittirmek için sesin en yükseği ile ya sabah diye bağıran kimse. Selena İbni Ekvah radiyallahu anh haber verip şöyle demiştir. Ben bir keresinde Gabi ormanlığı tarafına gitmek üzere Medine'den çıktım. Gabi'nin yokuşuna vardığım zaman Abdurrahman İbni Avf'ın hizmetçisi heyecan içinde beni karşıladı. Allah sana iyilik versin neyin var diye sordum. O peygamberin ormandaki sağım develeri alınıp götürüldü dedi. Onları kim aldı diye sordum. Hizmetçi ve Fezare kabilelerinin adamları dedi. Ben hemen üç defa ey sabahçılar, ey erken kalkanlar yetişin baskınlar diye haykırdım ve bu haykırışımın Medine'nin iki kara taşlığı arasında duyurdum. Sonra kendim yaya olarak hırsızların arkasına süratle koştum. Nihayet onlara yetiştim. Hakikaten develeri onlar almışlardı. Hemen onlara ok atmaya ve Ben İbnül Ekva'nın bugün de Alçakların öleceği gündür diye bağırmaya başladım. Sonunda develeri onlara su içmelerine bile imkan vermeden ellerinden kurtardım ve develeri sürerek Medine'ye yöneldim. Yolda peygamber bana karşı geldi. 500 yahut 700 süvari kuvvetiyle yardıma çıkmıştı. Ben, Ya Rasulallah. bu şakirler susuzdular. Ben acele edip su içmelerine meydan vermeden develeri kurtardım. Şimdi onlar su tedarikiyle uğraşacaklardır. Onların izi üzerine bir askeri birlik gönderseniz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ekva oğlu sen alacağını aldın. Onlara galebe ettim. Artık onlara şiddetle muamele etme. Şüphesiz o kavim şimdi kendi kabilelerin içerisine varmışlar. Ziyafet veriyorlardır buyurdu. 166. bab al oku ben Fulan'ın oğluyum diye diyen kimse babı. Seleme'de al oku ben Ekva'nın oğluyum demiştir. Bir adam Elbera'ya sorup, Ya Ebu Umaret'e, sizler Huneyn günü bozulup arkanıza mı döndünüz dedi. Ben bu konuşmayı işitiyordum. Elbera Resulullah'a gelince, o o gün arkasına döndürmedi. Ebu Sufyan İbni Haris İbn-i katırının gemini tutuyordu. Müşrikler onun etrafını kuşatınca Katır'dan indi ve ben peygamberim. Yalan yok, ben oğlum oğluyum demeye başladı. Elbera, o gün insanlar peygamber kadar çetin ve şiddetli kimse, insanlardan peygamber kadar çetin ve şiddetli hiçbir kimse görülmedi. 167. Bab. Düşman, bir adamın hükmüne razı olup indiği zaman, imam buna icazet verdiğinde hükmü geçerli olur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Kurayza oğulların Sa'd ibn i Muaz'ın hükmüne razı olup kalelerinden inince Resulullah Sa'd'a haber gönderdi. Sa'd peygambere yakın bir yerde bulunuyordu. Akabinde bir eşek üzerinde geldi. Sa'da yaklaşınca Resulullah Seyyidinize ayağa kalktınız buyurdu. Saat geldi ve Resulullah'ın yanına oturdu. Resulullah sağda, bunlar senin hükmüne razı oldular buyurdu. Saat, ben bunların harp eden taifesinin öldürülmesine, kadınlar ve çocukların etil edilmesine hükmediyorum dedi. Resulullah, yemin ederim ki, sen onlar hakkında muhakkak, mutlak, melik olan Allah'ın hükmüne uygun hüküm verdin buyurdu. 168. bab Esir'in tutularak öldürülmesi ve bağlayıp öldürme babı. Bana Malik İbni Şah'tan ona da Enes İbni Malik radiyallahu anh tahsis ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fetih yılı Mekke'ye başında miğfer olduğu halde girdi. Miğferini başından çıkardığı zaman bir adam geldi de İbni Hattal Kabe'nin ölçüsüne sarılmış duruyor dedi. Resulullah sahabilere İbni Hattabı öldürün buyurdu. 169. Bab Kişinin kendini esirliğe kişi kendini esirliğe teslim eder mi etmez mi? Kendisini esirliğe teslim etmeyen ve öldürülmesi sırasında ikileket namaz kılanın hükmü. Ez Zuhri şöyle demiştir. Bana Amr İbni Ebu Süfyan. İbn Esed İbni Haris Es-Sekafi haber verdi. Bu Amr Zuhre oğullarının yeminli dostu ve Ebu Hureyre'nin arkadaşlarından idi. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah Uhud'dan döndüğü zaman 10 kişilik bir topluluğu keşif kolu seriyesi olarak gönderdi ve bunlar üzerinde Asım İbni Ömer İbni Hattab'ın dedesi olan Asım İbn Sabit El Ensari'yi kumandan yaptı. Bunlar gittiler. Nihayet Mekke ile Usfan arasında bir yerde el, el mevkiine vardıkları zaman Hüzeyl kabilesinde Lijanoğulları denilen aşiret halkına bunların geldiği zikredildi. Bunun üzerine bu Seriye'ye doğru hepsi güzel atıcı 200'e yakın bir topluluk etrafa dağıldılar ve Seriye'dekilerin izlerini takip ettiler. Nihayet takipçiler Seriye'nin Medine'den azır edilip Yanlarına aldıkları hurmaları yedikleri yerde bir hurma buldular ve işte bu Yesrip hurmasıdır dediler ve yine Seriye'nin izlerini ardından gittiler. Seriye kumandanı ve arkadaşları bu takipçileri görünce hemen yüksek bir yere sığınıp orada savunmak istedi. Fakat takipçiler onların etrafını çefe çevre kuşattı da aşağıya inin. Ve ellerinizle kendinizi bize verin, teslim edin. Sizin için ahd ve misak vardır. Biz sizden hiçbir şey, kimseyi öldürmeyiz dediler. Serriye'nin kumandanı Asım bana gelince Allah'a yemin ederim ki ben bugün bir kafirin zimmetine yani ahdine razı olup inmem. Ya Allah bizden peygamberine haber ver dedi. Bu sırada kafirler Müslümanlara Oklar attılar ve on kişiden altısıyla birlikte Asım'ı öldürdüler. Geriye kalan üç kişilik grup o ahd ve misak ile kafirlere indiler. Bu üçten biri Hubeyb İbni Adi El Ensari El Evsi'dir. İkisi de İbn-i Deşi Sezzeyid İbni Muaviye El Ensari ve diğer bir adamdır ki o da Abdullah İbni Tarık'tır kafirler bunları ele geçirdikleri zaman yaylarının kirişlerini çözdüler ve bu kirişlerle Müslümanları sıkıca bağladılar. Bunun üzerine üçüncü adam yani Abdullah İbni Tarık işte bu Kadir'dir. Vallahi ben sizlerle beraber olmuyorum. Asım ve altı şehidi kastederek muhakkak şunlar da uyulacak bir örnek vardır dedi. Kafirler hemen onu çekip sürüklediler ve Kendileriyle beraber olmayana yani gelmeye zorladılar. Abdullah onlarla gitmeyi kabul etmeyip dayattı. Bunun üzerine onu öldürdüler. Akabinde Hubeyb ile İbnü i Desine'yi de götürdüler. Nihayet bu ikisi Bedir vakasının ardından bu ikisinin Bedir vakasının ardından Mekke'de sattılar hubeyd bir El-Haris'in i̇bn Amr, İbn-i i̇bn Ab, Menaf oğulları satın aldı. Hubeyd, Bedir günü Haris i̇bn Amr'ı öldürmüştü. Hubeyd, onların yanında bir süre esir olarak kaldı. i̇bn Şihab dedi ki, Bana Ubeydullah İbn-i İyad haber verdi. Ona da El-Haris'in kızı Zeynep şöyle haber vermiştir. O aile Hubeyb'i öldürmeye topluca karar verdikleri zaman Hubeyb öldürüldükten sonra cesedine meydana çıkmasın diye ahiret yerlerin kılları tıraş etmek için bu kadından bir ustura ariyet istedi. Kadın kendisine usturayı ariyet verdi. Kadın dedi ki Hubeyb ben farkında değilken yanında gelen erkek çocuğumu tutmuştu. Kadın dedi ki ben onu çocuğumu kendi uyluğu üzerinde kucağına oturmuş ustura da iken buldum. Ben çok korktum. Hubeyp bu korkumu yüzümden anladı da. Çocuğu öldüreceğimden mi korkuyorsun? Ben öyle hainlik yapacak değilim dedi. Kadın dedi ki vallahi bu Hubeyp o kadar hayırlı, bu Hubeyp kadar hayırlı bir esir görmedim. Allah'a yeminle söylüyorum ben bir gün onu kendisinin demirle demir bağlar içerisinde bağlanmış olduğu halde ve o zaman Mekke'de bu meyveden hiç bulunmadığı halde elinde üzüm salkımı tutmuş ve onu yerken bulmuşumdur. Ve yine kadın şüphesiz bu Allah tarafından bir rızıktır ki Allah onu Hübeybe'ye rızık yapmıştı demiştir. Onlar Hübeybe'i hilde öldürmek için haremden dışarıya çıkardıkları zaman Hübeybe onlara hitaben Beni serbest bırakın da iki rekat namaz kılayım dedi. Onlar kendisini serbest bıraktılar. O da iki rekat namaz kıldı. Sonra eğer benden ölüm korkusu olduğunu sanmanız olmasaydı ben bu namazı elbette daha uzun kılardım. Ya Allah onlardan kimseyi bırakma hepsini helak et diye dua etti. Duasından sonra da şu beyitleri söyledi. مَا اُبَعْنِي هِنَ Müslüman <gülüyor> alla ey şıku hamelillah ve zalike fi zat ilahi ve in yasha yubarik ala es-saliv şibn ben müslüman olarak allah için öldürülürken atılacağım yerin arzın hangi yanı olursa aldırmam çünkü öldürmem allah'ın zatı yani rızası yolundadır eğer o isterse keçilip parçalanmış organ eklemlerin üzerine bereket yağdırır. Akabinde i̇bn Haris onu öldürdü. İşte böylece Hubeyb bağlanarak öldürürler. Her Müslümanın ölümü sırasında iki rekat namaz kılma sünnetini kanunlaştıran kimse oldu. Seriye kumandanı Asım İbn-i Sabit'in vurulduğu gün yaptığı duasını da Allah kabul buyurdu ve peygamber sahabilerine onların haberlerini vurulup öldürüldüklerini haber verdi. Kureş kafirlerinden bir takım insanlar Asım'ın öldürülmüş olduğu kendilerine haber verildiği zaman Asım'ın cesedinden öldürüldüğünün bilineceği herhangi bir parça getirmeleri için Asım'ın cesedine elçi yolladılar. Çünkü Asım Bedir günleri onların büyüklerinden birisini öldürmüştü. Bu sırada Asım'ın cesedi üzerine Allah tarafından bal arılarından gölge edici bir bulut gönderildi de bulut cesedi onların elçisinden korudu. Artık onun etinden herhangi bir şey kesmeye güçleri yetmedi. 170. Bab Esir'in düşman elinden mal ile yahut da malsız surette kurtarılması babı. Bu konuda Ebu Musa'nın peygamberden rivayet ettiği hadis vardır. Ebu Musa radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani yani esiri Müslüman esiri esirlikten kurtarınız. Aç olanı doyurunuz. Hastayı ziyaret edip hal ve ihtiyacını sorunuz buyurdu. Bize tarif tahdis etti ki kendilerine Amr İbn Şabi Ebu Cühafe'den tahdis etmiştir. O şöyle demiştir. Ben Ali İbni Ebi Talibe Allah'ın kitabında bulunandan başka yanınızda vahiden bir şey var mıdır diye sordum. Ali radıyallahu anh hayır yoktur. Taneyi toprak içinde yaratan insanı yaratan Allah'a yemin ederim ki benim bildiğim şey ancak Allah'ın Kur'an'daki hükümleri anlama hususunda insanlara ihsan etmekte olduğu anlama kabiliyetidir. Bir de kılıcının kanındaki şeyi işaret ederek şu sahibine yazılı olan hükümlerdir dedi. Ben bu sahibi Sahibedeki hükümler nelerdir dedim. Ali, bu sahibeden maktulun diyeti, esirin kurtarılması ve bir kafire mukabil bir Müslümanın öldürülmeyeceği hükümleri vardır dedi. 171. bab. Esirlerden fidye alınması babı. İbn-i şöyle demiştir. Bana Enes İbn-i Madik anh şöyle tahsis etti. En sağdan bir takım adamlar Resulullah'tan izin istediler de ya Rasulullah bize izin ver de kardeşimizin oğlu Abbas kardeşimizin oğlu Abbas ibni Abdumuttalib esirlikten kurtulma bedeli olan parayı kendisine bırakalım dediler. Resulullah hayır. O paradan bir dirhemi bile bırakmaz bırakmazsınız buyurdu. İbrahim İbni Tahman Atta İbni ibni söyledi ki Enes Peygamber'e Bahreyn'den gelen mal getirildi. Bunun üzerine taksimi sırasında Abbas'a Peygamber'e geldi ve ''Ya Resulallah bu maldan bana da bir hisse ver. Çünkü ben Bedir günü hem kendimin hem de akil fidyesini vermiştim.'' dedi. Resulallah al buyurdu. Abbas elbisesinin eteği içerisinde ona mal verdi. Bize Mamel ez Zuhri'den, o da Muhammed İbni Cübeyir'den haber verdi ki babası Cübeyir İbni Mu'tun radıyallahu anh Bedir'de esirlerini fidye mukabili kurtarmak için Medine'ye gelmiş Dedi ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akşam namazında Vetturi suresini okurken işittim. 172. bab. Düşman arasından gelen harbi kişi emad <gülüyor> emansız ve izinsiz olarak İslam diyarına girdiğinde bunun hikm-i babı. Seleme i̇bn Ekva anh şöyle demiştir. Peygamber bir seferdeyken müşrikler tarafından bir casus geldi ve sahabelerin yanına oturdu. Onlarla konuşmaya durdu. Sonra devesine binerek dönüp gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu arayıp bulup öldürün buyurdu. O casusu Seleme i̇bn Ekva arkasından gidip öldürdü. Peygamber de casusun devesini ve üzerindeki eşyasını selemeye ganimet payından fazla bir atiye olarak verdir. 173. Bak İslam devletinin ahdi ve koruma tavrı altında bulunanların haklarının korunması yolunda muharebe edilir ve bu zimmetler köle yapılmazlar. Umer radiyallahu anh Ebu Lulu tarafından vurulduktan sonra şöyle demiştir. Ben benden sonraki devlet başkanına Allah'ın zimmetiyle ve Resulünün zimmetiyle kitap ehline verilen taahhütlerin onlara tas tamam yerine getirilmesinin, onların üzerine haklarının korunması yolunda muharebe edilmesini ve onların ancak takat getirebilecekleri miktar cizli ile mükellef tutulmalarını vasiyet ediyorum. 174. Bab Elçilik yahut sahir bir iyilik sebebiyle gelen heyetlere atiyeler verilmesi babı. 175. Bab Devletin altında bulunan zimmet ehli azınlıklar ve onlara iyi muamele edilmesine devlet başkanlığı makamından şefaat istenilir mi? O da Sa'id ibn Jubeiden etti ki İbn Abbas radıyallahu anh o Perşembe günü o Perşembe günü ne acı gündür dedi. Sonra da göz yaşi çakıl taşlarını ıslatıncaya kadar ağladı ve şunlar söyledi: O Perşembe günü Resulullah'ın hastalığındaki ağrısı atmıştı da bana yazacak bir şey getirin size bir yazı yazdırayım ki ondan sonra yolunuzu hiç şaşırmayacaksınız buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlar yazılsın yazılmasın diye çekiştiler. Resulullah hiç peygamberin yanında çekişmek yakışmaz buyurdu. O sıra dondaki sahabilerden bazıları Resulullah'ın hastalığı şiddetinden sayıkladı dediler. Resulullah beni kendi halime bırakınız. Benim içinde bulunduğum hal sizin beni davet etmekte olduğunuz şeyden hayırlıdır buyurdu. Ve Resulullah vefatı zamanında üç şey vasiyet etti müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkarmış. Gelecek heyetlere benim izin verip hediyeler ikram etmekte bulunduğum tarzda siz de icazet ve hediyeler vermek süreciyle hürmet gösteriniz buyurdu. İbni Abbas ben üçüncü vasiyetini unuttum demiştir. Yakup İbni Muhammed şöyle dedi. Ben Abdurrahman oğlu Nuguri'ye Arap Yarımadası'ndan sordum. O Mekke, Medine, Yemame ve Yemen'dir dedi. Ve yine bu Yakup el-Ars denilen Melki Tihame'nin evvelidir demiştir. 176. Bab Gelen heyetler için güzel elbise giyinip süslenmek babı. İbni Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Ömer, çarşıda kalın ipekli bir takım elbise satılıyor buldu. Onu Resulullah'a getirdi. Ya Resulullah! Bu takım elbiseyi satın al da bayram günleri için ve heyetler geldiği günler için bununla süslen dedi. Resulullah bu ancak ahiretten nasibi olmayan giyeceği, kimsenin giyeceği elbisedir. Yahut da bunu ancak ahiretten nasibi olmayan kimse giyer buyurdu. Umar Allah'ın dilediği bir süre eğlendi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umar'a e iblisimden dokunmuş bir ipek cübbe yolladı. Umar o cübbeyle dönüp onu Resulullah'a getirdi ve ya Resulullah bu ancak ahiretten nasibi olmayan kimsenin elbisesidir yahut da bunu ancak ahiretten nasibi olmayan kimse giyer buyurdun. Sonra da bu elbiseyi bana yolladın dedi. Resulullah cevaben sen onu satarsın yahut bununla bir ihtiyacını kapatırsın buyurdun. 177. bab İslam dini çocuğa nasıl arz olunur? Bize Mâmer haber verdi. Ez-Zuhri şöyle demiştir. Bana Salim İbni Abdullah haber verdi. Ona da İbni Ömer radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Ömer peygamberin sahabelerinden bir topluluk içinde peygamberin beraberinde İbni Sayyad'ın bulunduğu tarafa geldiler. Nihayet peygamber ve beraberindekiler İbni Sayyad'ın Ensar'dan Ben-i Mugale ben soyundan Soyunun kasrı yanında çocuklarla beraber oyun oynarken buldular. İbn-i o sırada henüz erlik çağına ermeye yaklaşmıştı. Bu genç kahin peygamberi peygamber eliyle onun sırtından hafifçe vuruncaya kadar hissetmedi. Sonra peygamber ona benim Resulullah olduğuma şehadet eder misin dedi. İbn-i peygambere baktı da ben senin ümmilerin Resulü olduğuna şehadet ederim dedi ve akabinde İbn-i peygambere sen de benim Resulullah olduğuna şehadet eder misin dedi. Peygamber ona ben Allah'a ve onun Resullerine iman ettim buyurdu ve peygamber ona ne gülüyorsun dedi. İbn-i bana doğru da gelir yalancı da dedi. Peygamber iş senin üzerine karıştırıldı buyurdu ve yine de peygamber gönlünde senin için bir şey sakladım. Bunu bir bakalım buyurdu. İbn-i Sayyad o gönlündeki şey duhudur dedi. Peygamber hadi sus yıkıl git. Hakkına tecavüz etme buyurdu. Ömer Ya Resulallah bana İbn-i Sayyad hakkında izin ver de onun boynunu vurayım dedi. Peygamber onu bırak. Eğer bu ise sen onu vurmaya ne memur sen onu vurmaya memur edilmeyeceksin. O deccal değil ise onu öldürmek senin için, onu öldürmekte senin için hiçbir yarar yoktur buyurdu. Yine İbni Ömer şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan başka bir kere de Ubey İbni Ka'b ile beraber İbni Sayyya'dan bulunduğu hurmalığa gitmişlerdi. Nihayet Peygamber hurmalığa girince İbni Sayyya'dan gizlenerek hurma ağaçları ile kendinin görülmesinden korunup saklanıyordu. Bu saklanmayı İbn-i ona görünmesinden önce İbn-i özel halini görmek ve ondan bir şey işitmek için yapıyordu. İbn-i kendi döşeyi üzerinde saçaklı kalife örtüsü içinde yapmış idi. Örtü içinde genizden gelen bir hırıltı vardı. Peygamber hurma ağacıyla korunurken tam o sırada İbn-i annesi peygamberi gördü ve İbn-i ey safi diye seslendi. Bu İbn Sayyad'ın ismidir. İbn Sayyad çabucak ayağa kalktı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu kadın oğlunu o halde bıraksaydı, o kendini tutarsız sözleriyle ortaya koyup beyan edecekti buyurdu. Geçen senette Salim İbn Ömer dedi ki, İbn Ömer şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlar içinde ayağa kalktı, Allah'a layık olduğu sıfatlarla övdü, sonra Deccal'ı zikredip şöyle buyurdu. Ben sizleri onun şerrinden korkutuyorum. Peygamberlerden hiçbirisi müstesna olmamak üzere her biri muhakkak kavminin sapıklığa sevk eden, her yalancı Deccal'dan korkutup sakındırmıştır. Yemin olsun ki Nuh, Nuh peygamber de kendi kavmini Deccal'dan sakındırmıştır. Lakin şimdi ben size bunun hiçbir peygamberin bilsinler diye kendi kavmine söylemediği bir vasfını söyleyeceğim ki şudur. Netican şaşıdır. Kötü kılavuzdur. İnsanları eğri yola çağırır. Allah ise şaşı değil. Değildir. İnsanları doğru yola çağırır. 178. Bab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilere İslam'a girin de dünya ve ahiret musibetlerinden selamette olun sözü babı. Bu hadisi Said İbn-i Ebi Said el-Makburi Ebu Hureyli'den olmak üzere söylemiştir. 179. Bak Bir kavim kendilerine ait bir takım malları ve arazileri olduğu halde hat diyarından İslam'a girdikleri zaman bu mallar ve araziler yine kendilerinin olur. Usame İbn-i Zeyd radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben veda hakkında ya Resulullah yarın Mekke'de nereye ineceksin diye sordum. Resulullah akil Mekke'de biz bize bir ev bıraktı mı buyurdu. Sonra şunları söyledi: Bizler yarın Kinane oğulları yurdu olan el muhasap Mekkine ineceğiz ki burası Kureyş'in çürük üzerinde yeminleştiği yerdir. Bu yeminleşme şöyle olmuştu: Kinane oğulları Kureyş ile haşim oğulları aleyhine. Onlarla alışveriş yapmamaları ve onları bağlıdırmamaları üzerine yeminleşmişlerdi. ez Kinane oğullarına ait olduğu zikretilen el Hayf vadedir demiştir. Ez-Zuhri'den başkaları da vadinin seylinden yüksek olan fakat daha olmaya ulaşamayan tümsek yerdir demişlerdir. Bize İmam Malik Zeyd İbni Eslem'den, o da babası Ömer'in azatlısı eslemden tartış etti ki Ömer İbn-i Hattab Radiyallahu anh Reytülmal'a ait bir kolluk üzerinde Huneyy denilen bir kölesini memur tayin etti de ona Ey yok kollarını Müslümanlardan topla yani onlara zulümden ellerini çek ve mazlumun bedduasından sakın çünkü mazlumun duası Allah tarafından kabul edilmiştir. Sen az sayılı deve bölüğü sahibine, az sayılı koyun sürüsü sahibini koruluğa ve meraya girdir. Bu sayı bu az sayılı sürü sahiplerinden önce yahut doğrudan kendilerini tercih ve Abdurrahman İbni Alfa'nın develerini, Osman İbni Afanın develerini koruya girmelerinden e, koruya girdirmenden senin men ederim. Çünkü bu son iki zat zengindir, zengindirler. Eğer bunların sürüleri helak olursa bu iki zat hurmalara ve ekinlere dönerler. Halbuki küçük deve bölüğü sahibi, küçük koyun sürüsü sahibi. Eğer bunların hayvanları helak olursa bunlar oğullarıyla yahut evleriyle, zevceleriyle gelirler de ey müminler emiri bizler fakirleriz, bizleri beytül maldan almaya daha haklıyız derler. Böyle feryat eden fakirleri ben hiçbir hiç muhtaçlar olarak terk eder miyim? Ey babasız kalası, sen fakirleri yardımsız bırakma, bırakmam. Ben fakirleri yardımsız bırakmam. Su ve ot bana altın ve gümüşten, beşhur maldan bu iki madeni harcamaktan daha kolaydır. Allah'a yemin olsun ki onlar elbette benim kendilerine zulmettiğimi düşünecekler. Şüphesiz bu arazide, araziler onların bedelidir. Onlar cahiliyet devrinde bu arazileri korumak üzere harp etmişlerdir. Ve yine araziler üzerinde İslam dinine girmişlerdir. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Allah yolunda cihat için binek bulamayanları yükleyeceğim deve ve atlar neviinden mal mevcut olmayaydı. Onların bedellerinden bir karış yeri onlara karşı himaye edip koruluk yapmazdım. 180. bab. Devlet başkanının insanlara yahut insanlar için savaşçıları ve diğerlerine sahip yazması babı. Zübeyr İbni Yaman radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlardan ben Müslümanım diyenleri benim için sayıp yazım buyurdu. Biz ordu mevcudunda 1500 kişi sahip peygamber için yazdık ve biz 1500 kişilik kuvvet olduğumuz halde düşmandan korkar mıyız dedik. Bir müddet sonra ben kendimizi öyle bir fitne ile belalanmış gördüm ki hani o korku nedir bilmeyen er kişi şimdi fitneden korkarak cemaate gidemeyip evinde yalnız başına namaz kılar oldu. Hz. Zeyfe bir sahabilerin sayısını 500 bulduk demiştir. Ebu Muaviye de 600 ile 700 arası kadar demiştir. İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle demiştir. Bir adam peygambere geldi de ya Rasulallah, ben şu şu gazvelere asker yazıldım. Kadınım da hac yapacaktır Resulullah sen gazveden dön de kadınla beraber hac yap buyurdu. 181. bat. Muhakkak ki Allah dilerse şu İslam dinini günahkar ve asi kişiyle kuvvetlendirir. Buradaki iki senetle Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz de Hayber'de Resulullah'ın beraberinde hazır bulunduk. Resulullah İslam'ı iddia etmekte olanlarla olanlardan bir kimse için. Bu adam ateş ehlindedir buyurdu. Bu adam ateş ehlindendir buyurdu. Muharebe başlayınca bu adam şiddetli bir muharebe ve çarpışma yaptı ve kendisine büyük bir yara isabet etti. Bunun üzerine bir sahabi tarafından, Ya Resulallah, o ateş ehlindendir buyurdu. Şu kimse bugün muhakkak çok çetin bir muharebe yapmış ve ölmüştür dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu söze karşılık o ateşe girmiştir buyurdu. Gabi dedi ki insanların bazısı o adam hakkında peygamberin sözünün doğruluğundan şüphe etmeyle yaklaştı. Onlar şaşkınlık hali üzerinde bulundukları sırada birdenbire o adam ölmemiştir. Lakin onda şiddetli bir yara vardır denildi. Geçeden bir vakit olunca o yaralı adam yaranın acısına sabredemedi ve kendisini öldürdü. Akabinde peygambere haber verdi. Peygamber Allah bu Ekber, Allah en büyüktür. Ben kendimin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahid ederim buyurdu. Sonra Bilal emretti ve Bilal insanlar içinde şu muhakkak ki cennet ancak Müslüman, cennete ancak Müslüman nefis girer. ve muhakkak ki Allah bu İslam dinini dilerse elbette facil kişiyle de teyit edip kuvvetlendirir sözlerini bağırıp ilan etti. 182. Bat Hatta kumandan şehit düştüğü ve düşman saldırısından endişe ettiği zaman, devlet başkanının tayinini beklemeden kendini ordu üzerinde kumandan yapan kimse babı. Enes i̇bn Malik radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe yaptı ve hutbesinde şöyle dedi. İslam sancağını Zeyd'in eline aldı. Kabinde Zeyd vuruldu. Sonra sancağı Cafer aldı. O da vuruldu. Sonra sancağı Abdullah İbni Relâh aldı. O da şehit edildi. Sonra sancağı emir tayin edilmeden Halid İbni Velid aldı ve ona fetih verildi. Onların bizim yanımızda olmaları içinde bulundukları halin daha hayırlı olması sebebiyleydi. Beni yahut da onları hayırlı olması sebebiyle beni yahut onları sevindirmez buyurdu. Enes Resulullah bunları söylerken iki gözünden yaş akıyordu demiştir. 183. Bab. Cihad'da göndermek göndermekle yardım edilmesi babı. Kata deden ona da emes radiyallahu anh tahtis etti ki peygamber peygambere Zülzevkan, Zekvan Gusayya ve Lihan oğulları kabirlerinden bazı kimseler geldi de kendinin Müslüman olduklarını söylediler ve kendi kavimlerine karşı peygamberden imdat istediler. Peygamber de onlara ensardan 70 kişiyi gönderip imdat eyledi. Enes dedi ki biz o gönderilen sahabeler Kur'an'ı çok okudukları için El-Kurra ismini veriyorduk. Onlar gündüzleyin odun toplarlar gece deyin de namaz kılarlardı. O 70 sahabi onlarla gittiler. Nihayet Mağne kuyusuna ulaştıklarında o kabileler bunlara hainlik yaptılar ve bu Kur'an hafızı sahabileri öldürdüler. Bu hadise üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayrıl zevkan benullihyan kabirlerine aleyhine dua ederek konut yaptı. Kadede İbn-i şöyle dedi ve Enes bize onlarla ilgili olan şu dikkat edin. Bizden kalbimize tebliğ ediniz ki bizler Rabbimize kavuştuk. O bizden razı oldu. Biz de Bizleri de razı kıldı sözlerini Kur'an okuyarak Kur'an olarak okudu. Sonra bir müddetin sonunda bu sözlerin tilaveti kaldırıldı diye tahdis ettim. 184. Bak. düşmana kalip gelen ve akabinde onların binası geniş arsaları üzerinde üç gün ikamet eden kimse bağlı. Bize Rahul İbni Übade tahtis edip şöyle dedi. Bize Said İbni Ebu Arub'e tahtis etti ki Katede şöyle demiştir. Enes İbni Malik bizlere üvey babası Ebu Talha'dan zikretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme harple kalip gelindiği zaman o kavmin binadan boş geniş bir sahasına üç gün ikamet etmek ihtiyazındaydı. Bu hadisi bize sahip Katarizden, o da Enes'ten, Ebu Talha'dan, o da Peygamber'den tasdits etti. Dedi diye rivayet etmekteyiz. Rahmi ipni Ubad'ye, Muazipni Abdül Ala ile Abdül Ala ipni Abdül Ala mutabahat etmişlerdir. 185. Bab Gazvede ve seferde içen ganimeti taksim eden kimse babı. Rafi İbni Hadis de şöyle demişti. Biz Huneyn dönüşünde, peygamberin beraberinde, İtihame'deki Cumhurleyfi'de bulunduk. Orada birçok koyun ve deve ele geçirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimeti e, taksim etti de <gülüyor> o günün rayicine göre on koyunu bir deveye denk saydım. Bize Hammam Katade'den taksit etti ki ona Enes haber verip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cilane'den Hüleyh'in ganimetini taksim ettiği yerde umre yaptı demiştir. 186. Bab <gülüyor> Muharip müşriklerden bir Müslümanın malına ganimet aldıkları ve sonra da Müslümanlar o müşriklerin diyarını istila ettiklerinde o Müslüman kendi malını aynen bursa sahibi bu malını alabilir mi? Yoksa bu mal kalimet malından mı sayılır? Abdullah İbni Numayr şöyle dedi. Bize Ubeydullah nafiden tahdis etti ki İbni Ömer şöyle demiştir. Bir keresinde ben İbni Ömer'e ait bir at düşmanı tarafından kaçırılıp gitti. De onu muharip düşman yakaladı. Sonra Müslümanlar o düşmana galip geldi de Resulullah zamanında o at ben İbn Ömer'e geri verildi. Bir keresinde yine Ben İbn Ömer'e ait bir köle kaçıp Rumlara katılmıştı. Sonra Müslümanlar Rumlara galip geldi de Halid İbn Velid köleyi Ben İbn Ömer'e geri verdi. Bu da Peygamber zamanından sonra idi. Bana Nafi haber verdi ki İbn Ömer'e ait köle kaçıp Rumlar tarafına katılmış. Sonra kumandan Halid İbni Velid köle üzerine galip gelmiş ve o kaçak köleyi Abdullah İbni Ömer'e aynen geri teslim etmiştir. Ve yine İbni Ömer'e ait bir at kaçarak gitmiş, Rumlara katılmış. Sonra Halid İbni Velid o at üzerine galip gelmiş ve onu tekrar Abdullah'a geri vermiştir. Ebu Abdullah El Buhari dedi ki metindeki ara fiili yaban eşeği manasına olan El-Ayru isminden türetilmiştir. Ara kaçtı demektir. Bize Zuhayr, Musa İbni Ukbe'den, onadan da Nafi'den etti ki İbni Ömer, Müslümanlar Rum düşmanlığı karşıladıkları gün bir at üzerinde bulunuyordu. O gün, Müslüman ordusunun emri yani başkumandanı Halid İbni Velid idi. Onu kendi devlet başkanlığı zamanında Ebu Bekir Sefere göndermişti. O harp sırasında at i̇bn Ömer Ömer'i zorlayıp düşürdü ve düşman tarafına kaçtı. Ve o atı düşman yakalayıp aldı. Düşman ordusu bozguna uğrayınca Halid i̇bn Ömer'in atını kendisine geri verdi. 187. Bab Fars diliyle ve Araklı'dan başka herhangi bir dil ile konuşan kimse babı. Ve Yüce Allah'ın şu kabirleri. O gökleri ve yeri yaratması dillerinizin ve renklerinizin birbirine uymaması da yine onun ayetlerindendir. Rum Suresi 22. Ayet Biz hiçbir rasulu kendi kalminin dilinden başkasıyla göndermedik ki olduklarını onlara apaçık anlatsın. İbrahim Suresi 4. Ayet Cabir İbni Abdullah radıyallahu Anh şöyle demiştir. Ben Ahsab günü Ya Resulallah biz körpe bir kuzumuzu kestik. Ben Arpadan bir sağ ölçeği 140 dirhem un yüktüm. Sonra Cenabın ve maiyetindeki bazı kimselerle beraber bize geldiniz diye davet ettim. Bize geliniz diye davet ettim. Bu davetin üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey hendek kazanlar! Cabir yemek hazırlanmış. Haydi geliniz diyerek bütün hendek ahalisine haykırdı. Halit İbni Said'in kızı Halit ve Halid İbni Zübeyr'in anası şöyle demiştir. Çocukluğumda babamla beraber üzerinde sarı renkli bir gömlek olduğu halde Resulullah'ın yanına gelmiştir. Resulullah sene evet. sene buyurdu. Güzel güzel bu kelime Habeş dilinde güzel şey demektir. Ümmü Halid dedi ki bu sırada ben peygamberin iki küreği arasında yumurta büyüklüğünde bulunan peygamberlik mührü ile oynamaya başladım. Babam beni bundan men etti. Resulullah sallallahu aleyhi çocuğu kendi halinde bırak buyurdu. Sonra Resulullah bana çocuğum çok yaşa. Gömleğini sağlıkla giy. Eskit yırt. Yenisini giy. Sonra gömleğini yine eskit yırt. Sonra gömleğini yine eskit yırt buyurdu. Hadis razisi Abdullah İbni Mübarek Ummu Halid çok zaman yaşadı. Bu gömlekte hayatının sonuna kadar Dillerde anıldı demiştir. Bize şube Muhammed İbni Ziyad o da Ebu Hureyre'den tahsis etti. Peygamberin torunu Hasan İbni Ebi Hasan e, Peygamberin torunu Hasan İbni Ali bir kere sadaka hurması yığınından bir hurma aldı ve bunu ağzına koymak istedi. Peygamber bunu görünce Hasan'a e, hitaben Kahın, kahın, kaka, kaka. Onu bırak, at. Ben bizim sadak, sen bizim sadakamalı yemez olduğumuzu bilmiyor musun diye sakındırdık. 188. Cevap. Emanet malından hianetin haramlığı babı ve yüce Allah'ın şu kavli. Biz peygamber için emanete hainlik etmek olur şey değildir. Kim böyle hainlik eder, kanımet ve ammeye ait gelirlerden bir şey aşırır, gizlerse kıyamet günü hainlik ettiği o şeyi yüklenerek gelir. Sonra herkes ne etti, ne kazandıysa karşılığı eksiksiz ödenir. Onlar hasula uğratılmaz. Ali İmran suresi 161. ayet. Bana Ebu Hureyre Rabb Yalâ Han edip şöyle dedi: Bir keresinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içimizde ayağa kalktı ve kalimet millet malına hainlik hakkında söz söyledi ve hainliğin günahını büyüttü. Hainlik işinin ve hükmünün büyüklüğünü belirtti ve şöyle buyurdu. Sakın sizden biriniz kıyamet gününde omuzunla meyleden bir koyunla öbür omzunda da humurdayan bir atla bulmayayım. O sırada bir kimse bana ya Resulallah bana yardım et der. Ben de ona sana hiçbir şey yapmaya yani şefaat etmeye malik değilim. Ben sana dünyadayken Allah'ın hükmünü tebliğ ettim diye cevap vereceğim. Birine de omzunda böğren bir sığır olduğu halde rast gelmeyeyim. Öyleyse de ya Rasulullah bana indat eyle der. Ben de ona sana hiçbir şefaat etmeye malik değilim. Ben sana dünyada Allah'ın hükmünü tebliğ ettim derim. Bir başkası da omzunda altın gümüş yüklü olarak bulmayayım. Örneğin de ya Resulullah bana yardım etler Ben de ona sana hiçbir yardım yapmaya malik değilim. Ben sana dünyadayken Allah'ın hükmünü tebliğ ettim derim. Bir diğerinin üzerinde ganimet elbisesini yedirir halde bulmayayım. O da ya Resulullah bana yardım etler Ben de ona sana hiçbir yardım yapmaya malik değilim. Ben sana tebliğ etmiştim derim ve Eyüp Es-i Sahtiyan'ı da Ebu Hayyan'dan yaptığı rivayetinde kendisinden homurdayan bir atı olduğu halde diye yani yukarıdaki rivayet gibi söylemiştir. 189. Bab. Millet malından çalınan az şeyin hükmü babı. Abdullah İbni Amr peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem millet malını çalanın eşyasını yaktığını zikretmiştir. Daha sahih olanı da budur. Bize Ali İbn Abdullah tahdis edip şöyle demiştir. Bize Sufyan İbni Uyeyne Amr İbni Dinar'dan, o da Salim İbni Ebu Caat'dan tahdis etti ki Abdullah İbni Amr şöyle demiştir. Peygamberin yol ağırlığı olan eşyası üzerinde bekçilik yapan siyah bir adam vardı. Ona Kirkire denilirdi. Bu Kirkire bir gün öldü. Resulullah bu adam cehennemdedir buyurdu. Sahabeler Acaba neden cehennemde de diye ona bakmaya gittiler ve onun terikesinde millet malından çalmış olduğu bir aba buldular. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki, Muhammed İbnü Selam bu Kirkire ismini kafın ve söylediği bu isim böylesine Kirkire hem de Kerkere şeklinde zapt edilmiştir. 190. Cevap. Kalimet malları içindeki deve ve koyunları taksimden önce kesmenin mekruh olması babı. Zahri i̇bn Hadis şöyle demişti. Biz Huneyn dönüşünde, Tihamede, Zulhuleyfe, Zulhuleyfe'sinde peygamberin beraberinde bulunduk. İnsanlara bir açlık isabet etmişti. Biz Huneyn'de birçok deve ve koyun elde etmiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların arkalarında kalmıştı. Sahabiler acele edip ganimet develerinden ve koyunlarından kesmişler. Tencerelere yerleştirerek pişirmek üzere tencereleri dikmişlerdi. Peygamber gelince emretti ve tencereler çevrildi. Sonra peygamber galimet mallarını taksim etti. Develerin koyunların taksiminde on koyun bir deveyi denk saydı. Bu sırada develerden biri kaçmıştı. Ordu içinde kovalamaya elverişli atlar da azdı. O kaçak deveyi yakalamaya çalıştılar fakat deve onları aciz bıraktı. Bu sırada mücahitlerden bir kimse oku ile bu hayvanı takip edip onu vurdu. Ve bu sebeple Allah o hayvanı hapsedip durdurdu. Bunun üzerine peygamber bu evcil hayvanların da vahşi hayvanlar gibi insanlardan kaçanları vardır. Bunlardan biri size karşı böyle kaçarsa onu bu şekilde vahşi hayvan vurur gibi vurunuz buyurdu. Zavi Akabe'ye dedi ki dedem Rafi şöyle dedi. Bizler yarın düşmanla karşılaşmayı ümit ediyor yahut endişe ediyoruz. Beraberimizde bıçaklar da bulunmaz. Kılıçları köle etmek istemeyiz. Bu halde kamışla hayvan kesebilir miyiz diye sordu. Peygamber Bol kan akıtılan her şeyle kesilir. Üzerine Allah'ın adı anılırsa o kesilen hayvanı ye. Yalnız diş ile tırnak müstesnadır. Bunlar bizim de sizlerden söyleyeceğim. Dişe gelince bir kemiktir. Kesmez tırnağa gelince o haberlerin bıçaklarıdır. Buyurdu. 191. Bab Fetihlerde Müslümanlara sevinçle haber göndermenin meşruluğu babı. Yeril İbni Abdullah Radiyallahu anh bana şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu Zulhalasa'dan beni rahatlandırmaz mısınız? buyurdu. O Yemenlilerin Kabe'si diye isimlendirilen bir ev idi ki orada Hasan kabilesi vardı. Ben Resulullah'ın bu emri üzerine Ahmet kabilesinden 150 suvarinin başında Zulhalasa'ya gittim ve bu Ahmetliler atlar sahibi idiler ve yine İyi bininciydiler, ben peygambere at üzerinde sabit duramıyorum diye haber verdim. Peygamber göğsüme vurdu ve hatta onun parmaklarını, izlerini göğsümde gördüm ve ya Allah sen Celil'in at üstünde sabit tut ve onu hidayet edici, hidayet edilmiş kıl diye dua etti. Rabbi dedi ki akabinde Celil halasaya gitti. O şık mabedini kırıp yıktı, yaktı sonra peygambere sevinçli haberi ulaştırması için bir müjdeci yolladı. Gelin yolladığı bu elçi ya Resulallah seni hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki ben senin huzuruna muhakkak o şık mabedinin uyuz deve gibi harap bir herde bıraktıktan sonra gelmişimdir, dedi. Bu sevinçli haber üzerine peygamber beş kere şöyle dua etti. Ahmet kabilesinin atları ve suvarileri mübarek olsun. Rab-i Müseddet kendi rivayetinde Hasan kabilesi içinde bir evdir şeklinde söylemiştir. 192. Bab Sevişle haberi getiren kimseye verilecek şey babı. Kâb-i İdn-i Allah tarafından kabul edildiği haberi kendisine ulaştırıldığı zaman bu haberciye iki elbise vermiştir. 193. Bab Mekke fethinden sonra hicret yoktur i̇bn radıyallahu Abbas anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fetih günü. Artık Mekke'den Medine'ye hicret etmek yoktur. Lakin cihat ve niyet vardır. Yani Mekke'den yalnız cihat halis niyet sebebiyle çıkılabilir. da davet olduğunuz hemen seferber olup cihata davet olunduğunuzda hemen seferber olup hareket ediniz buyurdu. Mücaşi i̇bn Mesud radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Mücaşi Mekke fethinden sonra kardeşi Mücalib i̇bn Mesud'u peygambere getirdi de bu kardeşi Mücalib'dir. Medine'ye hicret etmek üzere sana beyat edecek dedi. Peygamber Mekke fethinden sonra Medine'ye hicret yoktur. Lakin ben onunla İslam üzerine beyat ederim buyurdu. Amr İbn-i, Cinar, İbni Cüreyf, ikisi de dediler ki ben atadan işittim şöyle diyordu. Ben Ubeyt İbni Ömer ile beraber Ayşe'ye gittim. Ayşe müstelefe de Sebir Dağı'nın yakında bulunuyordu. Ayşe radiyallahu anh Allah peygamberine Mekke fethini verdiği günden beri artık hicret bizlerden kesildi dedi. 194. bab Bir erkek kişi zimmet ehli olanların iç elbiselerine bakmaya muhtaç ve çaresiz olduğu zaman ve yine erkek kişi kadınlar Allah'a isyan ettiklerinde kadınlara bakmayı ve elbiselerini çıkartıp onları çıplak yapmaya muhtaç ve çaresiz olduğu zaman böyle zaruret hallerinde bu bakmalar caiz olur. Bize Hüseyin İbni Abdurrahman Es-Sülemi Said İbni Ubeyk'den o da Ebu Abdurrahman Abdullah Es-Sülemi'den haber verdi. Ebu Abdurrahman Osmani idi yani Osman ibni Affan'ı fazilette ekseriyetin vesebi gibi Ali ibni Ebi Talib'in önüne geçirdi. Geçirirdi. İbn Atiye bu İbn Atiye Alevi idi yani Ali'yi Küfe'de ki sünnet ehlinden bir kalmin mezhebi gibi fazilette Osman'ın önüne getirirdi. Ben senin sahibin Ali'yi kanlar dökmeye cesaretlendiren şeyi iyice bilmekteyim. Ben kendisinden işittim şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni ve Ezrubayr'i gönderdi de Falan bahçeye kadar gidin orada bir kadın bulacaksınız. O kadın hakim bir mektup vermiştir buyurdu. Biz o bahçeye vardık. O kadına mektubu bize ver Kadın Hatip bana mektup vermedi dedi. Biz de ona çaresiz sen mektubu çıkaracaksın. Ya biz elbiseni muhakkak çıkarıp seni soyacağız dedik. Bunun üzerine kadın İzhan'ın uçkurundan mektubu çıkarttı. Peygamber'e getirdiğimiz zaman Hatip'e çağrıcı yolladı. Hatip gelince Ya Resulallah acele etme. Allah'a yemin ederim ki ben İslam'dan Sonra kafir olmadım. İslam için yalnız sevgim artmıştır. Sahabilerden her bir kişinin muhakkak Mekke'de ailesinin mallı koruyacak akrabası vardı. Benim ise ikmai edecek kimsem yoktur. Bu sebeple Mekkeliler yanında tutunabileceğim bir minnettarlık ele edilmek istedim. Peygamber hatımın savunmasını tasdik edip doğruladı. Öfkesi geçmeyen bırak bıraktı boynunu vurayım çünkü o münafık olmuştur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ömer Hatip Bedir'de hazır bulundu. Sana ne bir bildirir ki? Belki de Allah Bedir ehlinin yüksek mücadelelerine muttali olmuştu da ey Bedir gazileri bundan beri ne denerseniz isteyiniz ben sizin günahlarınızdan mağfiret ederim buyurmuştur. Dedi işte bu İstediğinizde işleyin sözü Ali'yi kan dökmeyi cesaretlendiren Sözdür. 195. Bab Gazibeden dönen gazileri karşılamak Babı Bize Abdullah İbni Ebil Esvet taksit edip şöyle Dedi. Bize Yezid İbni Züreyd İle Hümeyt İbni Esvet Habib İbni Şehit'ten o da İbni Ebi Mulek'den Taksit etti ki Abdullah İbni Zübeyir İbnü i Cafer'e Hatırlar mısın Mekke'nin fetih günü? Ben. Sen Abdullah i̇bn Abbas Resulullah'ı karşıladığımız vakit demişti. Abdullah İbnü Cafer, evet hatırlarım. Resulullah benimle i̇bn Abbas'ın bineğinin arka tarafına yükselmişti de seni bırakmıştı demiştir. Ez Zuhri şöyle demiştir. Es-Sahib İbnü Yezid radiyallahu anh Tebuk Sefer'in dönüşünde İnsanların yanında biz de çocuklarla beraber senin yet veda ayrılık tepesi mevkiinde Resulullah'ı karşılamaya gittik demiştir. 196. bab çek etmekten döndüğü zaman mücahidin yolda söyleyeceği dua babı. Bize Cuvayriye i̇bn Esma ne yaptı? o da Abdullah İbni Umer radıyallahu anh etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönerken üç kere tekbir bir şöyle derdi: Aybine inşallah taibune, abidune, hamidune, li Rabbina sājidun, salāk Allahu waḥdahu ve nasara abdahu ve hazamal ahlabe waḥdahu. Bizler inşallah selametle dönücüleriz, ancak Rabbimize terbe edicileriz, ibadet edicileriz, hamd edicileriz, suçut edicileriz. Allah vaadinde doğru söylemiştir. Kuluna yardım etmiş, tek başına bütün düşman topluluklarını bozup dağıtmıştır. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler peygamber ile beraber usfandan döndüğümüz zaman Resulullah binek devesi üzerinde idi ve Safiye bin Huyey de arka tarafına bindirilmişti. Kafilemiz yürüyken Resulullah'ın devesi süçtü Resulullah ile Safiye ikisi birden düştüler. Hemen Ebu Talha atıldı da, Ya Resulallah, Allah beni sana bedel kılıp fidye yapsın dedi. Resulallah hadi sen kadına ihtimam et buyurdu. Ebu Talha da kadını açık saçık görmemek için yüzüne bir bez örterek Safiye'nin yanına vardı. Yüzüne örttüğü örtüyü Safiye'nin üstüne örttü ve Binmeleri için develerini düzeltti. Rasulullah ile Safiye deviye bindiler. Bizler de korumak için Resulullah'ın etrafını kuşattık. Kahfimiz bu surette giderken Medine üzerine yükselip onu gördüğümüz zaman Rasulullah, ayubüne, <gülüyor> taibüne, abudüne bir Rabbina hamidum. Size selametle dönüçleriz. Allah ancak Rabbimize tevbe ediciler, ibadet ediciler, hamd ediciler sözlerini söyledi ve Medine'ye gelinceye kadar bunları söylemeye devam etti. Bize Yahya İbni Ebi İshak, Enes İbni Malik'ten tahdis etti. Enes, kendisi ve üvey babası Ebu Tavha peygamberin beraberinde Hayber seferinden dönüyorlardı. Peygamberin beraberinde Safiye vardı. Peygamber Safiye'yi binek devesinin arka tarafına bindirmişti. Yolun bir kısmında oldukları zaman dişi devenin ayağı suçtu. Peygamber ve kadın yere düştüler. Ebu Talhazan'a diyorum ki ravi şöyle dedi hemen devesinden kendisini yere attı ve Resulullah'ın yanına geldi de Ey Allah'ın peygamberi Allah beni sana fide yapsın. Sana bir şey isabet etti mi dedi. Peygamber hayır bir şeyim yok. Lakin sen kadına git onun işine bak buyurdu. Bu emir üzerine Ebu Talha yüzü üzerine elbisesini yüzü üzerine geldi de kadının bulunduğu tarafa gitti. Ve varınca kendi örtüsünü onu örtmek için kadının üstüne attı. Akabinde kadın ayağa kalktı. Ebu Talha peygamber ile Safiye için bineklerin üzerine üzerine iyice bağladı. Peygamber ve Safiye deveye bindiler. Ve yürüdüler. Nihayet Medine'nin açığına geldikleri zaman yahut da Ravi Medine üzerine yükseldikleri zaman demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem âyibune, tayibune, âbidune li rabbina hamidun sözlerini söyledi ve Medine'ye girinceye kadar da bunu söylemeye devam etti. 197. Bab Bir seferden geldiği zaman namaz kılmak babı. Muharib İbni Disar şöyle demiştir. Ben Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan içittim. Şöyle dedi. Ben bir seferde peygamberin beraberinde bulundum. Medine'ye geldiğimiz zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana mescide gir ve iki rekat namaz kıl buyurdu. Ubeydullah İbni Ka'ab'dan o da Ka'ab İbni Malik radıyallahu anh'tan tahsis ettik ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk vakti bir seferden döndüğü zaman doğru mescide girer. Oturmadan iki rekat namaz kılar gidiyor. 198. Bab Seferden dönüş sırasında yemek yapmak babı. İbn-i Ömer seferden döndüğü zaman kendisine hoş geldin ziyaretine gelenler için birkaç günler yemek yapabildi. Bize Veki Şube'den, o da Muharip İbni Disar'dan, o da Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük ve zatür seferinde Medine'ye geldiği zaman bir deve yahut bir sığır kesmiştir ve Sabir Muaz İbni Muaz el-Amberi Şube'den, o da Muharip'ten yaptığı rivayette şunu ziyade etmiştir. Muharib, Cabir İbni Abdullah'tan şöyle dediğini işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden iki ukiye ve bir dirhem yahut da iki dirhem mukabilinde bir deve satın aldı. Sıra meykine gelince bir sığır kesilmesini emretti. Sığır kesildi. Sefer heyeti de onu pişirip yediler. Medine'ye gelince peygamber bana mescide gelmemi ve iki rekat namaz sumamı emretti ve bana devemin bedelini çıkarıp Tartıp verdi. Bize Şube Muharib İbni Nisar'dan Tartıp etti ki Cabir şöyle demiştir. Ben bir seferden geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana iki rekat namaz kıl buyurdu. Buhari sırar Medine'nin bir tarafında Bir yerdir demiştir.